Efendim dedimdir devlet başkanı Abbasi halifesi Harun Reşit ile size. Bu Harun Reşit merhumun yanında Behlül Dana isminde bir zat vardı. Evliyadan bir zattır. Allah dostu. Fakat dışarıdan bakan onu pek anlayamaz. Dikkat lazım. Her göz görmez yani. Bir gün çağırdı onu. Gel Behlül seni vezir yapayım dedi. Hazreti Behlül'de vezir ne demek efendim dedim bakan. Likti gözleri. Anladı laf kendisine. Hatta efendim içişleri bakanı dedim. Hepten sabitlendi. Anladı yani o da içişleri bakanı. Mesajı aldı. Yanındakilere talimat verdi. Program bitene kadar kimse yaklaşmasın dedi. Sorusu val istemiyorum. Programdan sonra görüşürüz. O sabitlenince programı kurtardık. Hikayenin devamını anlatıyorum. Harun Reşit dedi ki Gel seni vizir yapayım Hazreti Behlül cevaben dedi ki Bir danışayım efendim Nasıl yani Devlet başkanı Açıktan atama yapıyor Sen danışacaksın Ne danışması Öyle demeyin efendim dedi Bir soralım da yanlış iş yapmayalım Sizi üzeriz sonra dedi Çabuk danış gel dedi Adamın canını sıkma adama görev veriyoruz açıktan neymiş danışacakmış kimden akıl alıyor bunlar ya falan gidince de merak etti tabi kime danışıyorsa öğrenelim şunu öyle ya devlet işlerine bir karışan var herhalde peşine bir hafiye taktı istihbaratçı şunu takip et dedi nereye gidiyor kimlerle görüşüyor ne konuşuyor rapor et Behlül Dâne Hazretleri çıktı Koridorda bir müddet yürüdü Helaya girdi Ve heladan döndü Hafiye peşinde Baktı hela boş Gider gelirken de kimseyle görüşmedi Ama döndü Danışmış gibi Halifenin huzuruna çıktı Kusura bakmayın efendim danıştım Uygun değil vazifeyi kabul edemeyeceğim de hemen arkasından daldı hafiye. yalan söylüyor efendim dedi kimseyle görüşmeli dedi helaya girdi dedi ben baktım dedi ee dedi harun bak sen nereye girmişsin tuvalete gittin geldin danıştım diyorsun kimle görüştün sen Kimle danıştın? kime danıştın işte oraya danıştım efendim dedi nasıl yani işte danıştım dedi oraya <gülüyor> onlar çok biliyor dedi işi Beki sana ne dediler ki görevi reddediyorsun? Valla Halife Hazretleri ben onlara sordum. Beni vezir yapacaklar ne yapayım dedim. Dediler ki sen bilirsin Behlül. Fakat bize bak istersen. Biz düne kadar herkesin sevdiği beğendiği gıdalardık. Pahalıydık. <gülüyor> Baklava börek falan. İnsan içine girdik, bir gece de bu hale geldik. Bize sorarsan insan içine girme, dediler. <gülüyor> Halife ağlıyordu. <gülüyor> Devlet başkanı görev veriyor. Görev teklif edilen adam, bunu helayla istişare ediyor. <gülüyor> bu ne demek? Ona verdiği değeri de gösteriyor yani. Makam senin olsun diyor, İstemiyor.